ilgili yavrularım. kaşeti koyduğunuza göre... ...yine masal dinlemeye hazırlanıyorsunuz demektir. Hiç merak etmeyin. Anlatıcım. Ama önce bir şey sorayım. Büyüklerinizin istediklerini yaptınız mı? Yani oynadıktan sonra... ...oyuncaklarınızı topladınız mı? Çantanız varsa o ne durumda? Ya odanız? Bakın bu işleri bitirmediyseniz... ...he? <gülüyor> yok yok meraklanmayın. Bitirmediyseniz size masal yok demeyeceğim. Tam tersine Bitirmediyseniz bir yandan masal deneyin Bir yandan da işinizi görün diyeceğim. Hı? Bakın bir deneyin İşi nasıl bitirdiğinizi Zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız Hadi bir deneyin bakalım <Gülüyor> Sevgili yavrularım Sizin evde beslediğiniz bir hayvan var mı? Hı? Şimdi bazılarınızın Var benim kedim var Benim köpüğüm var Benim de kuşum var diye cevap verdiğinizi duyar gibi <gülüyor> Bazılarınız da Çok istiyorum ama Büyüklerim izin vermiyor diyor herhalde Aslında hayvan beslemek iyi şeydir Hayvanları seven insanlar da sever derler Ama evde kimlerin yaşayacağına karar vermek de Büyüklerinizin hakkı Değil mi bunu unutmayın Ve sakın izin vermiyorlar diye Büyüklerinize kızmayın Benim canlarım Aferin yavrularıma Çok çok teşekkür ederim Bu kadar sözün etmişken Gelin şimdi size bir yavru kedinin öyküsünü anlatayım Ama anlatacağım Uysal değil tam tersine Çok bilmiştik tasladığı için Her şeye itiraz eden bir kedi yavrusu Adı da Mi <gülüyor> Böyle adı olur mu demeyin Adı Mi Niye mi? Ya çünkü miyar demesini beceremeyip hep mi dermiş. Bunun üzerine de adı miy kalmış. Bizim mi? diyemiyormuş ama her şeyi bildiğini her şeyden anladığını iddia edermiş annesi miyav, miyav. gelin patilerinizi temizlemek için nasıl yalanacağınıza öğreteceğim dese bütün kardeşleri annelerinin yanına gider mi ise patisini havaya kaldırıp ben zaten biliyorum dermiş annesi kediler suda yüzmez onun için sakın suya düşmeyin diyecek olsa mi bilmiş bilmiş başını mi, ben zaten biliyorum dermiş Günlerden bir gün anne kedi yine yavrularını yanına çağırmaya başlamış. MİL, MİL, MİL. Artık ağaca tırmanmayı öğrenmenizin zamanı geldi. Gelin size öğreteyim demiş. Bütün kardeşler ağacın altında kendilerini bekleyen annelerinin yanına koşmuşlar. Bizim mi ise yerinden bile kıpırdamamış çocuklar. Miy. Ağaca tırmanıp da ne olacak? Miy. Annesi önce tırmanır sonra gene yere inersin demiş. ...mi bilgit bilgit gülmüş... <gülüyor> ...gene yere inecek olduktan sonra... ...tırmanmaya değmez demiş... ...sonra yayılmış güneşe... ...yalanıp keyif etmiş... Mi'nin güneşte keyiflenmesi pek uzun sürmemiş çocuklar. Nereden geldiği belli olmayan... ...kocaman bir çoban köpeği bahçeye girmiş... ...ve bizi Mi'yi gözüne kestirmiş. Kocaman uzun türlü kuyruğunu sallaya sallaya... ...Mii'nin yanına sokunmuş. <gülüyor> Önce durmuş... <gülüyor> ...koklamış... ...sonra da başlamış yine deminki gibi havlamıyor. <gülüyor> bizim Mi'nin minicik yürü ağzına gelmiş. Annesinin söylediklerini dinleseydi... Gelenin köpek olduğunu ve kedilerle köpeklerin geçinemediklerini bilirdi elbette değil mi yavrularım? Ama her şeyi bildiğini sanıp... ...hiçbir şeyi dinlemediği için... ...başındaki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu önce kavrayamamış. Ama köpek tekrar üstelik daha yüksek sesle havlıca... ...vuv, vuv iyice korkmuş ve can havliyle kendini en yakındaki ağacın arkasına atmış. Atmış ama çocuklar... ...köpek peşini bırakır mı? Bırakmamış elbette. Bunun üzerine... Mi ağaca tırmanmak istemiş Nasıl hani annesi ağaca tırmanıp dediği zaman Mi ağaca tırmanıp ne yapayım diyordu değil mi Ya dinleyin bakın çocuklar Tabi o da şimdi doğru düzgün tırmanmasını bilmiyor ya Önce ön ayağını mı yoksa arka ayağını mı oynatacak haberi yok Bilmeden apar topar ilk dala kadar çıkmış Köpek ağacın altında bir havlamış iki havlamış Sonunda sıkılıp gitmiş Bizim mi de derin bir soluk almış ...artık yere inebilirim demiş. Demiş ama nasıl ineceğini bilemiyormuş ki çocuklar. Aşağı atlasam dal çok yüksek... ...bacaklarım kırılabilir demiş. Tırnaklarıyla tutuna tutuna inmeyise ...hiç düşünmemiş bile. Çünkü tırmanırken acemi olduğu için çocuklar... ...tırnaklarının hepsini kırmış bizim mi? Sonunda zor da olsa gerçeği kabullenmiş. Benim hiçbir şey bildiğim yok. Baksanıza ağaçtan aşağı inmeyi bile beceremiyorum demiş. Ve hem üzüntüden hem de utançtan hem de çaresizlikten ağlamaya başlamış Mi o kadar çok ağlamış ki çocuklar Mi mi mi Bu acı bir ağlamaya sonunda sesini annesine duyurmuş Anne hemen gelip yavrusunu kurtarmış Bu olay Mi'ye öyle bir ders olmuş ki O günden sonra annesinin öğrettiği her şeyi Can kulağı ile dinlemiş Kendisi de büyüyüp anne olunca ilk işi ne olmuş hmm, Yavrularına bu olayı Anlatmak olmuş Tamam mı yavrularım Siz sakın benim gibi yapmayın Olur mu mi. Mi demiş. Yavrulara da Cevaplamışlar Yapmayız, yapmayız. Mi mi. <gülüyor> Asay şeyrimi unuttum. Mi'nin yavruları da aynı anneleri gibi miyav yerine hep mi diyorlarmış. İşte masalımız bu kadar. Daha söyleyeceğim canım bitmedi. Aferin benim yavrularıma. Aslında bir hasta yatağında dinleyen kardeşleriniz de olabilir Onlara önce geçmiş olsun Sonra da aferin diye Neden mi? Neden mi diyorum? E büyüklerin sözünü dinleyip yataktan çıkmadıkları için Yatakta dinlenerek Hem daha çabuk iyileşirler Hem de dolaşıp Hastalıklarını başkalarına bulaştırmazlar Ama hasta olduğu halde ilaçlarını almayan Yatakta dinlenmeyen kardeşleriniz varsa Çağırın gelsinler Çağırın çağırın çağırın onlara anlatacak bir masalım var Efendim Dünyamızın kuzeyinde Havanın buz gibi olduğu buzların hiç erimediği Kuzey kutbunda bir fok balığı ailesi yaşarmış Fok balığını bildiniz değil mi? ...tabii okula gidenlerin hepsi biliyor da... ...daha gitmeyen mini kardeşlerinize... ...ben anlattıktan sonra da anlatırsınız. Teşekkür ederim. Canım hani ayı balığı denen... ...yüzgeç ayaklarıyla buzun üstünde salına salına giden... ...bıyıklı hayvanlar. ya Onlar işte. Sözünü ettiğim fok balığı ailesi... ...üç kişiden oluşuyormuş. Ana fok balığı, baba fok balığı... ...ve bıyıkları henüz terlemeye başlamış... ...yavru fok balığı. Yavru fok aslında... ...bir kara hayvan olduğunu unutup ...sudan çıkmak istemezmiş. Amanın efendim bir saat iki saat güzel... gene de suya doymazmış. Gene böyle zamanı unuttuğu bir gün... ...suda saatlerce kalmış. Suda o kadar soğukmuş ki... ...tüylü derisinin altındaki... ...yağ tabakası bile onu koruyamamış. Üşütmüş, hasta olmuş. Önce ateşe çıkmış... ...ardından gözleri yanmaya... ...burnu akmaya başlamış. Bunlar yetmezmiş gibi... ...bir de sürekli... <gülüyor> diye hapşırmaya başlamaz Amanın çocuklar o kadar çok hapşırıyormuş ki Artık anne ve babası Çok yaşa diyemez olmuşlar Ama Yavru fokbalı aksırıp tıksırmasına Öksürüp hapşırmasına rağmen Çocuklar ilaçlarını hiçbirini almıyormuş Hele hele yatakta yatmak Şöyle dursun Evinin kapısından içerik girmiyor Gene de buzda oynamakta ısrar ediyormuş Evet hem oynuyor Hem <gülüyor> diye Aksırıyormuş tıksırıyormuş <gülüyor> evet Tabi o aksırıp tıksırdıkça Ağzından burnundan çıkan mikroplar Çevreye yayılıyormuş Sonunda onunla oynayanlar da Hastalanmaya başlamışlar O çevrede yaşayan ve durumu gören Bir eskimo ailesi Kendi çocuklarda hastalanacak diye korkmuşlar Ne yapalım ne edelim derken Baba eskimonun onun aklına Bir fikir gelmiş Madem bu yavrucak buzdan ayrılmıyor Bari biz de buzları tuğla gibi keserek Onun üstüne buzdan bir ev örelim Kapısını da kapatalım Yavru fok iyileşince dışarı çıkartırız demiş Ve dediğini de yapmış Kendi evlerine benzeyen Buzdan bir kulübe yapmış Karısı her gün kulübeye gelmiş Yavru foka sıcak çorbalar içirmiş Hatta onu kandırıp insanların kullandığı ilaçlardan da vermiş Ve sonunda Yavru fok iyileşmiş çocuklar Aksırığı tıksırığı geçmiş Bunun üzerine buzdan duvarları yıkıp Yavru foku dışarı çıkartmışlar Yavru fok arkadaşlarıyla oynamak için Kendini dışarı atmış Ama aa, o da ne? Hiç kimse onunla oynamıyormuş Oynamak şöyle dursun konuşmuyorlarmış bile Sonunda yüzünü kızartıp Eski arkadaşlarından birinin yanına yaklaşmış Ve neden kendisiyle konuşmadıklarını sormuş Arkadaşı onu şöyle bir süzmüş Sonra da sen bencil olduğu için konuşmuyoruz demiş Bencil mi bu da ne demek diye sormuş yavru fok Arkadaşı bencil başkalarını değil sadece kendini düşünendir demiş Ve devam etmiş sen de bencilin birisin Çünkü hastalığını bize bulaştırabileceğini düşünmeden geldin Aksına tıksına aramızda oynadın Ve senin yüzünden çoğumuz hastalandık mü derslerinden bile geri kaldık demiş Ah çocuklar Yavru Fokbalığı bu sözleri duyacak Hem üzülmüş hem de utanmış Sadece kendi zevkimi düşündüğüm doğru Ama bilmiyordum hastalığımın bulaşıcı olduğunu Ne olur beni affedin demiş Bu sözleri duyan arkadaşları Yavru fok balığına yaklaşmışlar Ve hep bir ağızdan Bir daha yapmayacağına söz verirsen affederiz demişler Yavru fok da söz vermiş Ve arkadaşları yeniden onunla oynamaya başlamışlar Şimdi hastalanınca yatakta dinlenen kardeşlerinize neden aferin dedim? Daha iyi anlaşılıyor değil mi? Aferin ve geçmiş olsun. Kendinize dikkat edin. Tamamı benim güzellirim. Hadi bakayım.